Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Canan, bugün stüdyo konuğumuzu sen tanıtmak ister misin? Tabii, zevkle daha önce de konuk etmiştik Judy'yi Judy Saruhan bugün yeni yayın dönemimizde biliyorsunuz biz ebeveynlikle ilgili konuşmaya başladık hart ve Victoria Hudson mıydı <gülüyor> unutuyorum onun kitabını tanıtıyoruz hep birlikte Judy de aile bebeğin anne babayla ilgili eğitimler veriyor ve şiddetsiz yetişimini yaklaşık 10 seneden beri 12 12, mi? <gülüyor> 12 seneden beri ilgileniyor. Bir kendini tanıtmak ister misin veya nasıl tanıtmak istersin kendini, radyo dinleyicilerini? Evet. Şiddetsiz iletişimi 12 sene evvel tanıdığımda çocuklarım çok küçüktü. 5-7 yaşlarında ve şükran doluyum çünkü şiddetsiz iletişimden öğrendiklerim benim hayatımda çocuklarımla olan ilişkiyi çok besledi. Şimdi 17 ve 20 yaşlara yaklaştılar çocuklarım ve bu ergen döneminde o kadar e, güzel bağlantılarımız var ki şükran doluyum. Bu sevinçle ve bu hayatıma katkısıyla e, olunca okullara ve ebeveynlere bu eğitimleri paylaşmak istedim. Ve onun için Levent'te bir mekanımız var. Ve orada Ebeveynin Kalbi isim altında giriş seminerleri yapıyoruz. Doğru yok yanlış yok eğitimler veriyoruz. Ve e, çok şükür e, okullar da bizi çağırıyorlar bazen öğretmenlere, idare personelleri falan eğitim veriyoruz. Ondan sonra um, ah bir de bazı eğitim konferansları çağrılıyorum, hem konuşmacı olarak, hem atölye sunmak üzere. Sofia'da bir e, konferansta katılmıştın evet, değil mi o? Evet, uluslararası bir e, eğitim konferansı katıldım. Bir de e, geçen Ekim sonunda da bir e, eğitim konferansında empati, çeşitli empati yaklaşımlarıyla e, olmak üzere bedenimizde empatiye nasıl yaşıyor ya anlattım. Böyle özet. Cudi seni dinlerken e, büyük bir ihtimalle şimdi radyo dinleyicileri de e, belki sezmişlerdir diye düşünüyorum. Heyecanlı ben gözümle de görüyorum. Şu an heyecanlı mısın? Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir heyecan. Yani o kadar çok şey var ki kalbimde paylaşmak istedim. Aa, yani nasıl verimli olur bu 25 dakika? Evet, 12 On yıldan var. söz ediyorsun. Evet. Gittiğin, verdiğin pek çok eğitimden söz ediyorsun. Levent ofiste e, gizemle birlikte pek çok ebeveynlikle ilgili eğitim veriyorsun. Şöyle bir bakar mısın? En çok şu an e, bizi dinleyenlere... İlk ne söylemek istersin? Ay bir an durabilirsek, kendi ihtiyacımızla bağlantı kurabilirsek, başka bir şekilde kendimizi ifade etmek, başka bir şekilde bağlantı kurmak mümkün. Bunu söylemek istiyorum. Ve oradan bağlı olarak şey demek istiyorum, bu kitap, Saygılı Anne, Baba, Saygılı Çocuk, İçinde bir tek bilgisi olan değil, içinde bol bol aktivitesi olan araçlar var. Ee, onun için böyle bunu da kaynak olarak dinleyicilerin bilmesini istiyorum. Onları oradan aktiveti elde edinerek hayata gerçek deneyimi geçirebilirler. Evet gerçekten içindeki alıştırmalar çok değerli. E, aynı zamanda e, bu alıştırma aktivite deyince aklıma şey geldi. Sura Art'ın e, beraber işte Seşim Derneği ile Türkiye'ye kazandırdığı bu No Fault Zone oyunuyla ilgili belki de kısaca bir bilgi vermek istersin. Evet yani bunu da çok büyük bir kutlama var e, içimde. O No Fault Zone oyunu... E, Türkçesi neydi o fotoğraf? Hatasız olan. Hatasız alan. Evet bu da hatasız olan olarak geçiyor şeyin içinde, kitabın içinde ve çok hoşuma gidiyor. O hatasız olanı nasıl yaşayabiliriz? Böyle çok güzel bir araç. İçindeki mat var, kartlar var ve e, hakikaten her yaşta olan bir çocuktan e, oynanabilir duygu ve ihtiyaç kartları şey yaparak. E, bu da bir ekstra bir kaynak Belki programın içinde bizim ebeveynliğin kalbi, Eğitimi katılanların deneyimlerinden bahsederiz o oyunun. Evet, radyoyu yeni açanlar, belki programı ilk defa dinleyenler için çok kısa bir e, ne yaptığımızı şu an toparlamak istiyorum. E, programda e, Suruhart ve Canlı'nın söylediği gibi Victoria Hudson'ın Saygılı Anne-Baba Saygılı Çocuk e, kitabının izinde... Ee, ebeveynlikte şiddetsiz iletişim nasıl katkıda bulunabilir konusunu konuşuyoruz ve bugün Judy Saruhan'la birlikteyiz. Judy, e, Center for Nonviolent Communication'ın e, sertifikalı eğitmenlerinden biri. Türkiye'deki ikinci sertifikalı eğitmendi, ikinci e, sertifikayı alan eğitmendi ve e, ebeveynlikle ilgili pek çok aile içi şefkat adı altında... Seminerler sunuyor ve kendisi de iki çocuk annesi. Ee, ben şeyi soracağım, Cudi, 12 yıldır şiddetsiz iletişimdesin bir öncesi ve sonrası var çocuklarına ve ailenle ve eşinle. Nasıldı daha önce ve neler değişti senin için? Hı. Vallahi e, şiddetsiz iletişimden evvelki hayatımda daha çok otomatik pilotta. Ay, çocuklarım bir hayır dediğinde veya bir direnç gösterdiklerinde ay ne yapacağım? İşte hemen böyle odana git dinlen, düşün neden bunları yapıyorsun falan gibi bir ce cezalandırma ıı, hareketleri falan vardı. Şimdi siz iletişimden sonra böyle şey öğrendim, başka bir şey mümkün. Ya çocuklar da çünkü odalara gönderdiğimde daha çok ağlıyorlardı, daha çok kopuyorlardı falan böyle. Hiç hoşlarını gitmiyordu. Benim de hoşuma gitmiyordu o kopuk ve o çığlıklar. Sonra şiddetsiz iletişimde öğrendim ki ya her eylemin arkasında, her davranışın arkasında bir ihtiyaç var. Ve çocuklarla o eylemleri, o davranışları, benim hoşuma gitmeyen şeylerin arkasındaki ihtiyaçlarla bakmaya başladım da çok farklı bir hayatlar olmaya başladı. Daha bağlantılı, daha birbirimizi anlamak, daha ıı, açık, dürüst... İletişimler olmaya başladı ve daha çok işbirliği olmaya başladı. Programdan önce bu dürüst deyince aklıma geldi. Gabor den öğrendiğin bir şeyden bahsetmiştin. Çocuklar için iki şey önemlidir diye. Biraz dinleyicilerle de paylaşmak ister misin? Valla seve seve. Çünkü benim bunu duyduğumda böyle bir sanki bir ışık bir şey yaktı bende. Gabor mate geçen sene Türkiye'ye geldiğinde gidip dinlediğimde şeyde de Çocukların e, en temelindeki ihtiyaçları var. Birisi bağlanmak, diğerisi hakikiliği. Ve wow dedim. Bağlanmayı biliyordum ama hakikiliği çok şey yapmadım. Sonra düşünmeye başladım. Ben ne kadar hakiki oluyorum? Ben ne kadar hakikiliğimi gösterebiliyorum? Çünkü benim geçmişimde çocukken annem babam rahatsız olduğunda o hakikiliğini bastırıyordum. Dürüst ifade edemiyordum Dürüst ifade, kendimi dürüst ve dışarıya dürüst olmamaya öğrendim. Uyum, birliktelik, o bağlanmaya şey yapmak için. Ve orada dedim yani ben bunu bastırıyorsam, ben hem kendimle bağlantıdım ben bunu nasıl fark edip değiştireceğim. Ve çocuklarımı büyütürken hem o bağlanmaya zede olmadan çocukların hakikiliğine, Kulaklarıma açabilirim, kalbimi açabilirim ve yeri, önemli bir yeri var. Nasıl yaşayabilirim o ilişkide? Evet, şimdi siz iletişimle yeni alışkanlıklar elde ediyoruz sanki, değil mi? Daha farklı. Bugüne kadar ondan daha farklı bir şey yapıyoruz. Yani birbirimizin hayatını nasıl güzelleştirebiliriz diye. Senin de e, o bu hata yok, no fault, son, hatasız alan... Da şey nasıl birlikte yaşayabiliriz? Aile olarak, anne baba, çocuk olarak. Onunla ilgili de böyle bir Surahart'ın e, bize kattığı bir <gülüyor> deneyim evet. var değil mi? Onu evet. da belki müzik arasından sonra paylaşalım derim. Ne dersiniz? Süper. Evet. Bugün John Beysin'den bir müzik çalıyoruz. Where are you now my son? Diyoruz. Cudi'nin Seme. Evet. A young woman who trusted him too See no rest He slept on Till the sun, it was gone And the stars pierced the eyes Of the girl it is size Of strangers With his gaze And his shoes In the dirt And the woman Who loved him Would watch him Protect him From curious stares For the women folk Tend to be friendly The gypsy's as young as he's fair. grandmother smile Bir yaşam Dili desti iletişimde Judy Saruana sohbet etmeye devam ediyoruz. Ee, Judy e, Noofolson oyunundan söz ettik. E, hatasız alan diye e, söylüyoruz Türkçe'sini. E, bu Noofolson e, ebeveynlikte, aile içinde, okullarda en çok aslında öğretmenlerin öğrencileriyle iletişimde kullandığı, şiddetsiz iletişimi kolaylaştıran benim kendim e, içimizde tavla dediğim. Yani şu iletişim tavlası gibi gördüğüm. Yenen ve yenilenin olmadığı, bağlantının olduğu bir oyun. E, bu oyunla ilgili pek çok eğitim sundun ve e, geri bildirimler aldın. Onları ben biliyorum ama biraz ondan da bahsetmek ister misin? Nasıl geri bildirimler alıyorsun? Evet. Yani şu anda en aklımda olan bir ebeveyn bizim o eğitimden sonra duygu ve ihtiyaç kartları alıp bir çocuğu yani... ...bir çocuk evde şey yaparken böyle ha falan böyle raydan tırnak içinde çıktığında kadın da şey dedi... Ah, ...kartlar var bir kartları çıkarayım. O çocuğun yani o andaki duygu ve ihtiyaçları tahmin etmeye çalışayım. Ve çocuğun gözleri parladı. Vav wow, anne beni dinliyor, anlamaya çalışıyor. Sonra anne orada şey diyor... Sen de bakmak ister misin kartları, sen koymak ister misin ortaya? Çocuk bir o krizden heyecanlı böyle evet diyor ve kendini koymaya başlıyor. Ve ondan sonra o aradaki enerjiyi böyle bir gevşiyor, bir rahatlıyor. Ondan sonra bağlantılı bir diyalog ol, oluyor yani. Bu muhteşem bir şey benim için. Hı. Hı. Oyunla eğlenceli bir bağlantı. Evet. Bununla birlikte şeyde söylemek istiyorum. Ben e, yani Surahart'tan birçok eğitim aldım ve Victoria Kindle hatımla da azıcık bir bağlantım var. Ve orada Victoria'nın e, bu oyunla ilgili şey dedi. ya bu oyunlar, bu kartlar böyle kutu içinde değil, ortada olsun. Andan ana hayat değişiyor ve anan ana bağlantı kurmaya destekleyen bir araç olarak yani ortada olsun ve hani hakikaten... Canan'ın bahsettiği alışkanlıklardan o otomatik davranışlarından desteklemek üzere değişimi desteklemek üzere böyle ortada bulunmaları hmm, Bu da benim için yeni bir bilgi <gülüyor> Benimki kutuda halinde duruyor çıkarayım onları dışarıya hatta bir tane iş yerine koydum <gülüyor> Şey söyleyeyim, neden bahsettiğimizle bağlantı kuramayan varsa dinleyicilerimizin arasında No Fault Zone hata salan oyunu, böyle içinde kartların olduğu, böyle monopoldeki gibi bir haritasının olduğu, şiddetli iletişim adımlarını böyle tek tek karşılıklı adımlamanızı sağlayacak bir oyunlaştırılmış araç. Bununla ilgili şiddetsiz iletişim nokta.com Şiddetsiz İletişim Derneği'nin web sitesidir şiddetsiziletişim.com'da nofosluğunu ararsanız hatası alan diye nasıl oynandığına ilişkin bir video var altyazıları var e, temin etmek isterseniz de irtibat adresleri var bakabilirsiniz ve orada şey e, söylemek istiyorum yani o oyunun içinde hem çocuklara yönelik kartlar var resimli yani okumayı bilmeyen çocuklar bile onu alıp Resimlerden kendilerini ifade ediyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Bir de yetişkinler için yani sözel olarak kart desteleri var. Yani 3 yaştan itibaren bazı <gülüyor> şeyle, katılımcılarımız kullanıyorlar hakikaten. Yani bu çok... Yani büyük bir keyif yani bunları izlemek ve görmek. Evet aile için güzel bir oyun. Senin tavla şeyin hoşuma gitti. Ben Barış Tablası diye sunuyorum. Benim bazen. de. Aile kadar hoş bir şey. <gülüyor> ben de bu terimi alacağım. Güzelim. Al al Barış Tablası'na. E, bu arada e, bizim bir öğretmen arkadaşımız var. Dinliyorsa ona da selam yollayalım. Güle Esra Güllü. E, Güle Esra e, Diyarbakır'da öğretmenlik yapıyor. Ve sınıfında Barış Tablası yani... Çocuklara barış masası kurmuş. Böyle yazıyor üstünde barış masası diye. Nofos sürekli açık orada. Fakat şöyle bir şey anlattı. Bazen araları da böyle numaradan, şakadan... Kavga çıkarıyorlarmış sırf oraya gidip nofosluğunu oynamak için. <gülüyor> evet ya bizim de bir öğretmen eğitime gelen bir öğretmenden giribildirim olarak bir sesli kaydı da paylaştı bizle. Öğrenci öyle diyor o kadar güzel bir araç ki sanki aramızda bir çatışma bir şey çıksın ki bu araç kullanabilelim. <gülüyor> Peki, ben müzik arasından önce e, şey bu nasıl birlikte yaşayabiliriz e, sormuştum. Tekrar oraya geliyorum. Çünkü hmm. benim için çok önemli nasıl birlikte huzur Ay. içinde yaşayabiliriz ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Ay, evet, Surahart'tan e, Türkiye'ye gelip eğitim sunduğunda onun çok değerli bir sorusu var. Çocuğumla, eşimle nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Bunu okulların içinde de ...birlikte nasıl öğrenmek ve yaşamak istiyoruz sorusu olarak da geçiyor. Yani buranın daveti kendimizi fark etmek. Ne istiyorum, ne özlüyorum ve biz bunu ebeveynin kalbinin girişinde de soruyoruz. Ve bu tür cevaplar geliyor. Saygı istiyorum, işbirliği istiyorum, şefkat, kabul, sevgi, denge, anlayış istiyorum falan böyle. Öyle yaşamak istiyorum diyorlar. Peki... Bunlara fark edince bizim yaptığımız davranışlar, hareketler bunu besliyor mu? Beslemiyor mu? Bunu fark etmek. Beslemiyorsa değişim nasıl bir değişim mümkün? Ve buradaki davetimiz tek ebeveyn olarak bu kurallar, kat, katı kurallara koymak yerine hakikaten soruya dikkat et. Çocuğum ile, eşim ile nasıl yaşamak istiyorum? Onların da dahil olduğu bir diyalog. Onların da ihtiyaçlar ve ondan sonra onu bazı alarak ne tür davranışlar, ne tür anlaşmaları yapmak istiyoruz. Ve o anlaşmalara böyle yaşarken evin içinde hayat andan ana değiştiği için bu anlaşmalar da değişebiliyor. Geri bildirim ile ya biz böyle bir anlaşmamız oldu ama olmuyor ne oluyor acaba? Bu anlaşmayı değiştirsek mi? Yani o doğru, yanlış, katı kurallar, sen bu kurala uymadın, ceza, bu kurala uydun, ödülin dışında bir yer. Wow, bu olmuyor. Neden olmuyor? Merak ile. Bir diyalog, işbirliği. işbirliği. Ve çocuklar da bunlar böyle yaşayınca evin içinde öğreniyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarının değerli olduğunu... Hem anne babanın ihtiyaçları değerli olduğunu ve bunu bir birlikte birbirimize nasıl gözeteceğimiz öğreniyorlar ve bu güzel armağan, bu güzel bilgi öğret, öğret öğrenmişliği dışarıya taşı taşıyabiliyorlar okullarına, arkadaş gruplarına. Bu çok muhteşem bir şey. Böyle bir nesil yetisi nasıl olur <gülüyor> acaba diye Benim en büyük hayalim böyle bir neslin yetişmesi. Yani kendi ihtiyaçlarını gözetirken başkalarını da gözeten ve gezegeni de gözeten. Evet bu an, evet çok güzel olur. <gülüyor> evet, onun için minik bir adım bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve burada şey demek istiyorum. Fark edelim biz ne modellersek çocuklar onu öğreniyorlar. Eğer evimizin içinde değerlerimizle, ...yaşayabiliyorsak, davranışlarımız onların uyumun içinde olursa, çocuklar da bunu öğreniyorlar. Bizim söylediğimiz sözlerden değil, araştırmaları bakın, sözler değil, davranışlar. Çok evet, Söyle, söylenen çoğunu duymuyorlar zaten. Peki bu anlaşmalarla ilgili böyle bir küçük birkaç tane örnek verebilir misin? Yani mesela benim ailede yaptığım anlaşmada, mesela akşam yemeklerini beraber yemek istiyoruz gibi bir eşim ve kızımla yaptığımız böyle bir anlaşma vardı. Bunun gibi bir şey mi? Yani bunu özen göstermek. Hep beraber masaya oturmak. Pazar sabahları beraber kahvaltı yapmaya özen göstermek gibi. Hı -hı. Böyle şeyler mi? Hı -hı. Evet. E, benim kendi evimde bir düşüneyim. E, mesela saygı ihtiyacımı besleme, ihtiyaçlarımızı beslemek için neler yapıyoruz? Anlaşmalarımız nedir? Hani birbirimize oturup Beş dakika beni dinler misin konuşmak ve bağlantı kurmak ve eğer başında bahsettiğim hakikiliği eğer o anda benim hakikiliğimde yok yerim yok başka bir şeylerim var ise bunu ifade etmek ve başka bir zamanda bunları konuşabilmek veya çık olmak. Evet bu da galiba güven getiriyor ilişkilerde. Güven olunca da yani babam bu anlaşmaları uyuyacak, ben de uyuyayım gibi böyle bir bir yere gelin ya. Yani o güven olunca da farklı bir bağlantı oluyor. O da huzur getiriyor. Hmm. <gülüyor> e güzel güzel kolay değil ama kolay değil. Evet ama bu programı da hazırlanırken söylemek istiyorum. Kızımı sordum. 17 yaşında olan. Dedim yani bu şey Deniz'in de sorusunu hani Şimdi settledimden evvel ve sonrası neler var? Kızıma da sorduğumda çünkü o 5 yaşındaydı, şimdi 17 yaşında. Şey diyor. <gülüyor> anne aramızda güven var. Yani o güveni beslediğin için bu kadar güzel bağlantımız var. Ve senin seni duyduğumda, isteklerini duyduğumda daha rahat tutabiliyorum. Güveniyorum. Benim ihtiyaçlarım önemli ve seninkiler de. Onun için gönülden vermek daha kolay oluyor." Ee, Judy çok güzel konuşuyorsun. Merak etmeyin bir sonraki programında da Judy'yi çağıracağız. Ee, haftaya devam edeceğiz konuşmaya. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, Denizciğim sen kapatmak ister misin? Ee, olur. Ee, Judy e, senin eğitimlerini takip etmek için Instagram hesaplarını söyler misin? Aile içi şefkat. Evet, Instagram'da aile şefkat diye ararsanız Judi'nin eğitimlerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda topluluğumuzun sunduğu bütün etkinlikleri Instagram ve Facebook'taki şiddetsiz İletişim Türkiye sayfalarından görebilirsiniz. Canan'ın Instagram hesabı Empatinin Gücü. Beni Instagram'da bulmak ve eğitimlerime bakmak isterseniz Deniz Spator adıyla bulabilirsiniz. Canan'ın e-mail adresi. Bir hafta ben söylüyorum. Bir hafta Deniz söylüyor. canan.net. Bir dahaki hafta ile devam edeceğiz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.